''Cinlerin bana musallat olduğuna inanıyorum. Bundan nasıl kurtulabilirim?'' diyor. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu Cinler Müslüman ve kafir olmak üzere iki gruba ayrılıyor. Onlar da ibadetle yükümlü. Bizden farklı olarak e, görünmüyorlar. Zaten cenn cin bunlar görünmeyen varlık anlamına geliyor yani cin, görünmeyen varlık demek. Ee, şimdi bana cinler musallat oluyor düşüncesine sahip olan bir insan bunu nereden biliyor? Yani bunun ölçüsünü çok fazla bilemiyoruz. Evet. Bir defa cinlerin Müslüman olanlarının Müslüman olanlarından herhangi bir zarar gelmesi söz konusu olamaz. Cinlerin kafir olanlarına şeytan da deniyor. Hı hı. Dolayısıyla kendisine bir takım yanlış davranışlar, yanlış düşünceler, yanlış fikir, yanlış söz, empoze edilen diyelim, kendinden değil de başka bir yerden. Böyle bir şeyin empoze edildiğini düşünüyoruz ha bir insanın hı hı. öncelikle yapacağı şey bu konuda Cenab-ı Hakk'a sığınmak olmalıdır. Mesela Naz Felak suresi bizim için nedir? Ee, Cenab-ı Hakk'a sığınabileceğimiz cinlerin ve insanların şerrinden Mevla'ya sığınabileceğimiz onu ifade eden surelerdir. Koruyucu surelerdir. Yani önce Mevla'ya sığınacağız hı hı. sonra sözlü olarak. Ayet-el-Kürsi, Nas, Felak gibi bu sureleri okumak, Fatiha suresini okumak, İhlas suresini okumak suretiyle de manevi bir tedavi olma cihetine gidebiliriz. Ee, peki buna rağmen hala sıkıntılarımız devam ediyorsa hı hı. o zaman mutlaka bir doktora, bir pis, psikiyatriste gitmek icap edebilir. Yani psikiyatriste gitmeyi yanlış anlıyorlar efendim ben kafamdan zorun mu var gibi halk arasında böyle şeyler söyleniyor. E hayır dişiniz ağrıdığında diş hekimine nasıl gidiyorsanız böyle fikri rahatsızlıklar, düşünce rahatsızlıkları, beyninizin zonklaması, kafanıza bir takım düşüncelerin gelmesi ve bunu engelleyememeniz bir rahatsızlıktır. Dolayısıyla önce Mevla'ya sığındık, Manevi tedavi olarak belirtilen sureleri okuduk. Buna rağmen hala devam ediyorsa o zaman maddi bir çözüme kavuşması açısından doktora gitmek, meseleyi arz etmek ve gereken tedaviyi olmak lazım. İnşallah bu üç merhalede tedavi cihetine gidilebilir. Buna rağmen hala düzelememe hali olursa ee, o noktada yapacağımız ne olabilir bilemiyorum. Hı hı. Yani çaresiz bir hastalık düşünün. O hastalar neyse bu kardeşimizin hali de o olur. Ancak e, bana cinnet musallat oldu diye düşünmeniz sizi otomatikman rahatsız eder. Yani onu bir defa kafanızdan atın. Allahu Teala'nın müsaadesi olmadan hiçbir varlık, şeytan, cin, insan ne olursa olsun... Başka bir varlığa zarar veremez. Cinler çok büyük varlıklar değil. Bizim üzerimizde hakimiyet kurabilecek varlıklar da değiller. E onların özelliği sadece biraz uzunca yaşamaları, intikal konusunda biraz seri olmaları e, gibi hasletleri var. Bir de görünmeyen varlıklardır. Hı hı. Bu, bizden farklı değiller. Yani onların ilimleri bizden çok fazla değil. Onların kafası bizden daha çok çalışıyor değil. Biz Cenab-ı Hakk'ın izni olmadıkça hiçbir şeyin bize zarar veremeyeceğine e, kesinlikle inanmamız lazım. Bu bir ayet-i kerimenin hükmüdür, gereğidir. E, buna rağmen e, efendim dişiniz ağrıyor, ağrıyor. Hı hı. E, kalbinizde rahatsızlık olabiliyor. E, bunun gibi e, zihnen de bir takım rahatsızlıklar olabilir. O noktada kalbi ağrıyan bir insan ne yapacaksa, dişi ağrıyan bir insan ne yapacaksa siz de onu o şekliyle tedavi etme cihetine gideceksiniz. İnşallah sıkıntılarınız bertaraf olacak. Evet.